Merhaba, Çevre ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce, İstanbul Esenler Oruç Reis Mahallesi'nde katıldığı bir kentsel dönüşüm toplantısında Bozcaada ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Güllüce, imar planı değiştirilen Bozcaada için referandum önerisinde bulundu. Bakan Güllüce, Bozcaada'da bir kıyamet koparıyor. Dün CHP'li milletvekilleri gitmiş, Bozcaada'dan para kazanacak, kim kazanacak, neyi kazanacak. İnsanlar konuştuğu sözün altını doldurarak konuşması lazım. 1 bölü 100 binlik plan yapılmış. Bu planda Bozcaada'nın neresinin nasıl olacağını nereden anlamışlar ki plan tekniği olarak bir kere o konuştukları mümkün olmayan bir şey dedi. Gülüce 100 binlik planda bunu göremezsiniz. Bizim önerimiz var. Şimdi buradan duyuruyorum. Orada oturan herkesin, oturanları kastediyorum, ikameti orada olan herkesin referandumuyla talep edilsin ve belediye başkanı bir plan yapsın. Bizim 100 bine de itiraz etsin, birebir uygularız. Vatandaş ne diyorsa o olsun. Tekrarlayayım onu ben referandumla evet hayır yaptırsın. Belediye başkanı vatandaş istemiyor falan diyor ya bu yüzbinler böyle değil diye yürüyor ya milletvekilleriyle beraber o vatandaşların istediklerini plana yansıtsın biz de uygulayalım. Öyle boşuna konuşmanın bir gereği yok diye konuştu. Öte yandan Change.org imza platformu üzerinde başlatılan bir kampanya var. Bozca adayı için hazırlanan imar planının iptal edilmesini talep eden kampanya 31 binden fazla İmza atılmış kampanyaya taksim Bozcaada adresinden erişilebiliyor. Çevre Şehircilik Bakanı İdris Gülice'nin önerisini değerlendiren Bozcaada Belediye Başkanı Hakan Can Yılmaz da referanduma sıcak baktıklarını söylemiş. Bozcaada'yı imara açmayı planlayan plan için binden fazla dilekçe ile itiraz yapıldığını söyleyen Yılmaz sözlerine şu şekilde devam ediyor. En baştan beri bu plan hazırlanırken hazırlanan planın içeriğinin halkla, yerel yönetimle ve buradaki sivil toplum kuruluşlarıyla paylaşılması gerektiğini düşünüyoruz. Zaten bu planın Bozcaada gerçekleriyle örtüşmemesinin tek sebebi planlama aşamasında böyle bir hamlenin yapılmamasıydı. Referandumun hukuki bir karşılığı var mıdır onu araştırmak lazım. Bu tarz bir referandumun hukuki dayanağı var ise Bozcaada Belediyesi olarak zaten halkın istediğini yaparız. Biz sonuna kadar halkın vereceği kararın arkasında olacağız. Bizler Bozcaada'da imar planı yapılmasını demiyoruz. Bu imar planında Bozcaada için bir takım tehlikeler içerdiğini fark ettik. Biz bu tehlikeli noktalarda revizyon yapılmasını talep ediyoruz. Ben Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın bu revizyona sıcak bakacağını düşünüyorum dedi. Ordu'da yapımı devam eden Darıca 2 HES projesi için doğanın tahrip edildiğini belirten Ordu Doğa Yaşam Alanlarını Koruma Platformu Sözcüsü Gül Ersan, Bölgede çok büyük alanda ağaç kesimi yapıldı. Maalesef bu yayladaki güzellikler yok oldu dedi. Ordu'nun Kabadüz ilçesi sınırları içerisinde Turna Su'yu Deresi'nin suyunun kaynağına yakın bir bölümünde %60'lık kısmının 7 kilometrelik tünelle darıca 2 hesin kullanılması amacıyla Melet Irmağı'na taşınması için 2 yıl önce başlatılan çalışmalar sürüyor. 2 yılda yüzlerce ağacın kesildiğini söyleyen Ordu Doğa ve Yaşam Alanlarını Koruma Platformu üyeleri çalışmayı 1 yıl önce Ordu İdare Mahkemesi'ne taşıdı. Gül Ersan Turnalık yaylasındaki kamp yerinin hez çalışmaları nedeniyle tamamen yok olduğunu, yaylanın doğal güzelliklerinin de olumsuz yönde etkilendiğini söyledi. Ersan, Darıca 2 hez kapsamında çok büyük bir alanda ağaç kesimi yapıldı, halen de devam ediyor. Bu ağaç kesimi oradaki obalara kadar dayandı dedi. Kömürlü termik santraller hakkında bir açıklama yapan Türk Tabipler Birliği, Türk Toraks Derneği, Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, Halk Uzmanları Derneği ve Çevre İçin Hekimler Derneği, bilimsel çalışmalar, kömürlü termik santrallerde çalışanlar ve çevresindeki yaşayanlarla ilgili ciddi sağlık sorunlarının oluştuğunu ortaya koymuştur dedi ve kömürlü termik santralden vazgeçin uyarısı yaptı. 5 Hekim Derneği tarafından yapılan açıklamada kömürlü termik santrallerin yarattığı tehlikeye dikkat çekilerek, ülkemizde de olduğu gibi yerleşim yerleriyle iç içe kurulan kömürlü termik santraller çevresinde yaşayanların sağlık sorunlarını arttırmaktadır. Türkiye'de kömürlü termik santrallerin yol açtığı sorunlara ilişkin en önemli açıklama Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmıştır. Bakanlık bazı termik santrallerin çevresinin hava kirliliği nedeniyle akciğer kanseri riski taşıdığını açıklamıştır dedi. Bilimsel verilere yer verilen açıklamada kömürlü termik santrallerin her yıl 11 milyar ton karbondioksit salımına neden olduğu ve bu miktarın fosil yakıt kaynaklı salımların %40'ından fazlasını oluşturduğu tespitine de yer verildi. Açıklamanın sonunda hükümete seslenen 5 Hekim Derneği kömürlü santrallerden vazgeçilmesi çağrısında bulunarak biz de hekim örgütleri olarak benzer bir çağrıyı ülkemiz için yeniliyoruz. Hükümet yeni kömürlü termik santrallerin kurulmasına izin vermemeye, Kurulu bulunan santrallerde mevcut en iyi uygulamaların kullanılmasını zorunlu tutmaya ve sağlık üzerine en zararlı etkileri olduğu bilinen liniyetle çalışanlar başta olmak üzere aşamalı olarak kömürlü termik santrallerden vazgeçmeye çağırıyoruz, diyor hekim dernekleri. Yeşil ve barış dolu bir gezegen direktleriyle esen kalın.